ve farzul gusül guslun farzı tabii burada e, dinleyicilerimiz içinde bizzati kitap ibaresi takip eden e, talebe arkadaşlarımızın olması hasebiyle e, bazı gramer meselelerinde girmemiz uygun olur. Gasil veya husul şeklinde iki zaptından bahsedilir. Ancak e, kural olarak deniyor ki yıkanılacak şeye izafe edilmiş ise gasil okunması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 kat'î olan farzı içerdiği gibi e, ameli farz diye tabir ettiğimiz içtihâdi farzı da içermektedir. E, çünkü burada bahsedeceğimiz farzların bir kısmı kat'î değil içtihâdîdir yani ameli farzdır tıpkı abdest bahsinde olduğu gibi.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 Burada da farz ifadesinden gerek kat'î gerek ameli her iki farza da şumul olduğunu beyan edelim. E, Tabi buraya geçmeden önce güstün gereksinim olduğunu ifade eden ki Maide suresinin 6. ayet-i kerimesinde Es-Siavzu Billah وَيْنْ كُنْتُمْ eğer cunup iseniz e, ziyadesiyle temizleniniz, boy abdesti alınız. Bu ayet-i kerimeden istillâlle guslu e, gerektiren bir durum olduğunda gusletmenin e, gerekliliğinden bahsedelim. Tabi burada şunu da ifade edelim. E, kişi cunup olur olmaz gusletmesi farz mıdır?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 Yani örneğin namaz ibadeti e, gusül olmadan yapılmaz. Cunuptan bahsediyoruz. Böyle bir kimse eğer namazla muhatap olmuş ise yani vaktin daralması gibi veya namaz kılmayı murat ediyor ise bu kimsenin gusül alması farz olacaktır. Bunun haricinde gusül almak men kişiye farzdır denilmez.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 Hadis-i şerifte Allahu u saç eken ve ektirene, dövme yapan ve yaptırana lanet etsin şeklindeki hadis-i şeriflerden istidlale ederek dövmenin caiz olmadığını vurgulayalım. Peki abdest veya gusta mani midir? Bunun durumda da dövmeyi ikiye ayırmamız gerekir. Hakiki dövme yani daimi olan dövme bir de geçici dövme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 Çünkü abdest veya gusülle yıkanması farz olan bedenin zahiridir, üstüdür. Derinin alt tabakası yıkanmakla mükellef olduğumuz nokta değildir. Dolayısıyla vücutta var olan dövmenin gusle veya abdeste manililiği söz konusu değil ama dediğimiz gibi mani olmaması bunun caiz olmasını göstermez. Çünkü bunun ademul cevazdılı yani caiz olmamasının gerekçesi abdest veya gusülde problem olup ve olmamasıyla alakalı değildir.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 Geçici olan dövme de bildiğimiz kadarıyla iki şekilde yapılıyor. Bir kına gibi veya bu emsal bu tarzda olan vücutta boya oluştursa da bir tabaka oluşturmayan maddelerle yapılan dövmeler.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 Burada e, Sairil beden dendi. Yani vücudun diğer bölümlerini yıkanmanın gerekliliğinden bahsedildi. E, bu yıkamak min gayri diye ifade ettiğimiz bir zorluluk olmaksızın ise,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 Yani bunun haricinde abdestte sünnet olan ne ise ki tertibin haricinde bir de besmele meselesi gusülde de bunlar sünnettir. Bunun da ötesinde en yebb el muhtesilu fe yagsilu yadayhi ve fercehu ve yuzu ila necaseten inkanat ala bedenihi. Guslun sünneti husul almayı murad eden kimsenin öncelikle bileklerine kadar ellerini yıkaması ki abdestte de bu sünnetti. Bu şekilde yıkamaya başlaması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 Entan تنقضى دفاءره في الغسل kadın guslederken boy abdesti alırken saç örgülerini sökmesine gerek yoktur ama ne zaman iza belagal ma'u şar eğer su saç diplerine ulaşıyor ise Tabi bu durum kadınla alakalıdır erkek için böyle bir durum söz konusu değildir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 Velev görmüş olduğu ıslaklık meni dahi olsa İmam-ı Ebu Yusuf rahimullah bu kişiye gusül gerekmez der iken İmam-ı Azam Ebu Anife ve İmam Muhammed rahimahumullah ise e, gördüğü şeyin kesin meni olduğuna dair bilgisi olmasa bile eğer müşevveş olsa bile yine bu kimseye gusül gerektiğini beyan etmiştir. E, burada da ihtiyar sadedinde bununla hareket etmek daha doğru olsa gerek diyoruz. Ki kitaplarımızın da birçoğunu zaten bu noktada tercih ettiği görüş de budur.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 ee, mübarek gecelerde boyabdesi alması e, ve bunun gibi bir takım durumlarda da ki mesela diyelim ki bir topluluğa gireceksiniz, bir toplantıda da bulunacaksınız veya bir davete icabet edeceksiniz, bu bağda, bu, burada da beden temizliğini sağlayabilme adına boyabdesi almanın müstaplılığı yine kitaplarımızda bahsedilmiştir. Walisefil mezzi walvediye oguslun. E, gerek de gerek vedide gusül yoktur ki bunu başta söylemiştik zaten. Bunlar abdesti gerektiren durumlar olsa da gusül gerektirmez. Velakin fihima el vudu. Şu kadar var ki bunlar da abdest gerekecektir. Vettehâretü minel ahdâs. Burada kalalım isterseniz. Çünkü e, vaktimiz de hemen, hemen doldu. E, buraya kadar olan bölümde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 Alhamdulillah, Rabbi al-alamin, Al-Rahman, Al-Rahim, Malik yom al-Din, İya'k n-ebdu ve İya'k n-isteyin, İhdin al-cırât